Arkasında bazı kimselerin bağırıp çağırdığını ve devesini dövdüğünü duyunca, onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ağır ve yavaş olunuz. Acelecilikle sevap kazanılmaz.